Real bad man round here, you get me? <laughs> Who else? Yeah. Real bad round here. I don't do cars or I told my wife, let's go when I hold her hand. Look, I was on Palmer's Road, you was on OnlyFans. Yeah. The grind don't stop it. Blue, blue. Blue, blue. Hmm. <laughs> Up in the safe. You're a thug for real. I'm up in your face. Yeah, With the grind, no stopping. It. I got the arena. Somebody get involved I'm never missing the charge Somebody give me star Somebody give me your ring or something I'm always hitting the mark The grind don't no stop The grind don't no stop Yeah, the grind don't stop it Millions up in the safe Millions, millions, millions up in the safe Keep it thorough for real, I'm up in your face Yeah, the grind don't stop it Millions up in the safe No stopping. sız ve bağımsız seslerin güncesi. Sesli Meram 363, Karşı Radyo 235. 21 Haziran 2022. Bir meram, bir arzıhal ve bir durum tahlili. Sokağın içinden şimdiki zamana ait sesin işler. Sokağın yanından şimdiden yarınna çıkacak olan ahlar, vahlar ve tüpler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli Meram'ın kayıt kütüğü Karşı Radyo'da bir kere daha başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Düzlem öylesine perspektif olarak yıkımı, öylesine bariz bir biçim bir çürümeyi var ediyor ki bugün kesintisiz bir biçimde dertler iyi oluyor üst üste. Bir normali geriye konulmamış, ismen dahi olsa bırakılmamış o yerin hakikatinde peyderpe yaralar süregelen dert kümeleriyle hayat meyfamı kuşatma altına alınıyor. Tek bir iyi günü bırakılmayan, tek bir uygunu ve umudu yaşatmayan Tek bir sabiti bir an olsun var etmeyen, her şekilde kısır bir döngünün ortasında kala kalan bir yerin sureti temsili kalıcı kılınıyor. Dibine çekildiğimiz çukurun hakikati lebalep dolmuş ola gelen tüm o dertlerle birlikte dipsizliği afişe ediyor. Mağdun siyasetin pragmatizmiyle suna geldiği açık ve aleni vahamet sarmalında dert bini bir kırılmış olarak güncelleniyor. Somut kılınmış o hayatta var olma mücadelesine vurulan ketler hemen her türden ve her durumda ve şarttaki o yok saymalar nicesiyle dertler katara ekleniyor. Yeni ülke geçmişin izlerini çoktandır takip eden bir kopyaya dönüşmüşken her türden yüzleşme, her türden adalet, hemen her türden özgürlüğün de kökündeki buz suyu dökülerek demokrasinin boşa düşünmesi nihai ve son kertede mümkün addediliyor. Epeydir bir göz tanesinden kılınmış ola gelen sandıkta bizi seçmezseniz sonunuz nice olur. Bakın bu uyarıları kayıla alanlar silsilesi de eklemliğinde ortaya çıkan ülke imgesinin potansiyel bir çukurdan mülhem olduğunu kendiliğinden dökülür saçılır. Kötülük kılınmış ola gelen demokrasi sisteminin yanında hakkaniyetsizlik diğer tarafta göndere çekilir. Normal bir hayatın asgari müşterek kılınmış hayatı idame ettirme gayesinin tarifesinin hiç kesintisiz gün be gün yükseltildiği 30 bin lira dolaylarına çıktığı yerde masalların bizzat çıka çıkagelmiş haldir derdi. Oradan buraya şuradan beriye atlayıp duruyoruz. En çok bizi kıskanıyorlar. Uzayda da söz sahibi biziz gibi tümcelerin kıyısında zam dalgası bir kasırga gibi hayatı mahveder mesela. Enflasyonla mücadele değil de enflasyonun yem olarak bir halkın varlığı söz konusu kılınır. Ceraat cürümlerle buluşurken Hakkaniyetin bariz bir biçimde hiçe evrimi son sürat devam olur. Yönetim katının derdi değildir %85'in hayatına denk getirilen fecaretler çünkü bitibiye kılınan bu faiz fiyat politikaları yanında ekonomik çıkmazlarda devşirilen rant oyunlarının planları da görünür kılınır. Dolarlar bir o yana bir bu yana savrulurken tüyü bitmemiş yetim hakkı diye sadece ırkçı ve militarist nefretle bütünleşik Türk kimliğinin en kestirmeden sömürücü temsillerin gözleri önünde bir rant paylaşımı söz konusu edilir. O tahakküm hallerinin ortasında çıka gelen battı balık yan giderle devletin malı denizdir yemeğinde domuz tozma arasında bir cendere hal. Götür abi götürebildiğin kadarıyla denile durulan bir içitme sürekli kılınır. Yurttaşın cebine giren 3 kuruştan hallice çaput kuluna gelmiş paranın da yok edilmesi güncellenir. Dert tıpkı zam yağmurunda olduğu gibi tüm o manipüle edilen araçlarla Gün be gün var edilen söyüşleme sistemi arasında bütünlüklü iç etmelerle çıkabilir. Nedensiz yok yere ya da mübalağa değil, doğrudan bir eksiltmenin, hepten bir çürümenin de mihenk taşları döşenir. Üç kırışı talim edenlerin karşısında yiyip yiyip de duraksamayan, duraksayamayan, ne hikmetse doymayan yağmacılar vardır. Gözü dönmüş bir ne biçimde nefreti, ayrımcılığı ve kafa tasçı bir taahhüler birlikteliğiyle, bir kesim oyalanırken var edilen çürümede hiç eksiksiz yağma vardır. Hiç eksiksiz devamlılığı kılınır. Mesela bugün Doğu Çevre'le de bir şey vardı. İşte elektrik enerjisi piyasası üreticileri ya da işte temsiliyete sahip olanlar. %50 elektriğe zam yapalım demişler. Karşı görüşte ya da devlette demiş ki %30 şimdilik yapın demiş. Daha bu bir dakika bir gol bir ve her gün alım gücü düşerken her gün e, yıkıcı politikalarla birlikte sosyoekonomik durum giderek daha vahamiti ve vahim olanı bildirirken normalleştik biz abi falan deyip de geçip gidiliyor. Bir şeye normalleştiğimiz yok. Tam aksine daha kötü ve daha çetrefilli bir biçimde bir zenginler ordusu var. E, biat etmiş ya da şöyle geçmişten de gelmiş bir AKP'li var. İşte MHP'li ve vesaire BBP denilen e, sülük sistematinin eklentileri. Bunlara dahil olanlar var. Bir de geri kalanlar var. Geri kalanlarda işte işte kafatasçılara ayrı dert, kemalistlere ayrı dert, işte layihim deyip de aslında gayrimüslimlere düşman olan ayrı dert. Hazır bu potansiyel oradadayken ve sürekli bel altı vurulmaya devam ederken insanların arasında da nefret tohumu ekilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz haftanın önemli konularından biriydi. Hadi zam mı geçtik, ekonomik yıkamı geçtik, hadi sürekli potansiyelleri geçtik. Yeni Sahra'da bir vahamet vardı. Onu birazdan değinelim. Ama bu çürüme engebelleri, işte o haller sürekli kılındıkça bir teviye de muktedir diyor ki ha benim kartımı oynamazsanız o zaman ebenizin körünü görürsünüz. Başınıza da bela olur bu ülke. Yani ben olmazsam işte birileri bela olur vesaire vesaire diye tehditlerine başlar. Biz olmasaydık da buzdolabınız yoktu. Biz olmasaydık arabanız yoktu. Biz olmasaydık mumunuz yoktu kardeşim diye özgüvenle sallamaya da devam ederler. Neyse uzatmayalım. Enigma dapsla başlamıştım. Ee, SO ile beraber Up the Safe VIP düzenlemesiyle More Records'dan yayınlanmıştı. Bu arada Enigma Dubs'ın... E, farklı tınılarda downtempo'da ilerleyen bir proje olduğunu belirtelim The Sunken Place var. Onu da VIP mix'i ile dinleyeceğiz. Hemen arkasına Amos, Front Left, Flex Audio'dan karşı radyoda sesli yayınlıyor konuk ettik. Front, left, flex, out audio'dan 363. sesli meram ve 235. karşı radyo buluşmasındayız. Devam edelim. Metin Taşkıran geçen hafta Evrensel Gazetesi'nde detaylı aktarır. İstanbul Yeni Sahradaki 15 yaşında Selahattin Çelik isimli bir çocuk polisten kaçarken trafik kazasında yaşamını yitirir. Çelik'in ölümünün ardından Afganistanlı mülteciler hedef gösterilip mültecilerin çalıştığı geri dönüşüm depolarına gerçekleştirilen saldırılarda bir işçi bıçaklanırken Türkiye'li 3 atık işçisi vücudunun çeşitli yerlerine yaralanır. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamalarına göre 11 Haziran gecesi iki Afganistanlı geri dönüşüm işçisi yaşadıkları depolara giderken bir grup tarafından gasp edilmek istenir. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahale sırasında olay yerinden kaçan, grupta yer alan 15 yaşındaki Selahattin Çelik araba çarpması sonucu yarışımını yitirir. Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından trafik kazası sosyal medyada Afganistanlı mültecilerin Çelik'in yolunu kestiğini ve kaçarken trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği şeklinde aksettirilir. Paylaşımlara mülteci karşı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nin denen meymenetsizler sürüsünden Özdağ Efendi destek veriyor. Önce 3 Afganistanlı mültecinin çeliğe saldırdığını iddia ediyor. Daha sonraki paylaşımlarında saldırıda bulunduğunu iddia edeyim. Mülteci sayısını ikiye düşürüyor. Özdağ paylaşımlarında halk öfteli sosyal patlamalar olur. Böyle başlar. Bunlar Yanardağ'ın patlamadan önce çıkardığı gazlardır. Hedef gösterme sonrası depolara saldırı gerçekleştiriliyor saldırılanların ardından da Ömer Faruk Gergeloğlu nefret saldırılarının hesabını verebilecek misin diye sorar. Geri dönüşüm işçileri de bir basın açıklaması yapar. İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri de Derneği kurucu üyesi Mustafa, ay, saldırılarda yaralanan 3 geri dönüşüm işçisinin tedavi altına alındığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirir. Kardeşinin okulunda kardeşine bütün depoları yıkacağız denildiğini söyleyen Ay, yaşanan ırkçı saldırıların son bulmasını ister. Öte yandan Özda sosyal medya hesabından Selahattin Çelik'in annesi Partili üyelerin karakola alınmadığı iddia eder. ancak Ataşehir Kaymakamlığı yaptığı açıklamada iddiaların aksine Çelik'in annesinin müşteki sıfatıyla polis merkezi amenine davet edildiği yapılan işlemlerin ardından da evine ulaştırıldığı bildirir. Dertler üst üste biner. Biteviye ismi Zafer olarak adlandırılan bir partinin de suna geldiği şey büsbütün bu nefret kasırgasına dönüşür. Öyle ya da böyle ama veya şöyle denile gelenlerin ilk gününde nefret ırkçılığa kavuşturuluyor. Türklük vurgusunun delişmen, hiç de yabana atılmayacak bir kafatasçılıkla bütününü eştirip nefret erken fırtına biçilmesine de zemin sağlanır. Yeni sarhada meydana gelen bu bahisin kanatlayan bir yıkım halini ihtiva eder. Tümüyle Handi ise organize edilmiş bir kötülük, dört başı mamur bir tahil olarak var edilirken bir çocuğun canı ortaya konulup gündelik rızık peşinde koşan sıradan çocuklar, sıradaki çocuklar olarak hedef alınır. Özdağ Efendinin suna geldiği tüm o iddiaların bir biçimde yıkıcı eylemselliğe dönüşümü söz konusudur. 20 kadar apayrı sayılarının var edildi. Bir deney saat iskalleni yeni saatik toplama alanı. Tümüyle ve daimi biçimde kusulacak. Nefret için kuşananların giderek belki de bile isteye selamı sabah hasbah ettiklerini karşıtlıkları yeniden görünür kılınır. Komşunun bir başkasına bir başka komşuya nasıl zararlar verebildiği ortadayken o habis döngüye rehin ülkede bir kere daha aynı hatta ilerlenir. 6-7 Eylül 1955 için nasıl planlı ve programlı, nasıl da muhteber ve mükemmele yakın bir organizasyonda diye lafı girdiyse dönemin devleti bugün de aynı pareleri atalarının var kendi cana için bir çıkış umudu olarak belleyen şöven partilerin militan lideri Özdağ Efendi eliyle bir kere daha tılsımlı formül işle konulmak istenir. T24'te Candan Yıldız'a konuşur. Ee, geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu. Yani bunca hazımsız kendi kendine konuşanların yanında keşke Ali Mendillioğlu gibi içinden geldiği gibi ve doğrudan hakka niyet peşinde koşan ve emekçi diye küçümseyip işte geri dönüşüm işçisi diye aslında e, gerek felsefi gerek de sosyolojik anlamda gerekse politik duruşuyla Hepimiz örnek olabilecek temsillerden birinin anlattıkları zaten yeterince açık. Eğer vaktiniz varsa bir yarım saat 40 dakika civarı bir röportaj kulak vermenizde özellikle talep ederim ya da isterim en azından. Şöyle diyor Mendillioğlu konfor alanlarınızdan yükselttiğiniz ırçılığın sokaktaki karşılığı yağma talan ve şiddet ve bu iş bizimle de bitmez. Mikro ölçekte bir 6-7 Eylül yaşadık 20'den fazla saldırı oldu yağma başladı. Bu tahayyülün gerçekliğe kavuştuğu zeminde hayatın bariz unufak olunmasının yolu da yönü de açılır. Mendillioğlu'nun doğrudan var ettiği ve hiç teklemeden sunduğu eşik, bütün o kör karanlıkta nasıl da menzilin yollandığıdır, nasıl da bir menzile doğru ulaştırıldığıdır ülkenin. Sıradan insanların gerçek fakirlerin birbirine kırdırıldığı yerde hayattan geri hiçbir emare kalmaz. Böyle bir tahayyüller toplamında da o linç, bu şiddet sarmalında bir ülke geriye hiç kalmaz. Bunun meramı da var edilen. Belki de duyulmaya çalışılan. Ee, geçti üstünden. Bir hafta geçti. Hemen hemen. Ve maalesef tız. Çünkü memleketteki gündem öylesine ağır, öylesine birbiri içerisinde lehimlenmiş bir biçimde süreyen yıkımı gösteriyor ki bırak bir şeylerden haberdar olmayı bırak bir şeyler dair konuşmayı nihai anlamda da bu çürümenin karşısında işte o yeni sahra'daki vahşet gibi ya da daha önce Adana'da Ankara'da Konya'da İstanbul'un işte çeperindeki esen yurtta Sultan Gazi Sultan Beyli'de şurada burada gördüğümüz o işte vahamet dolu ama onlar tacizli ama onlar şöyle ama onlar böyle Olanlar elbette var. Kimse ayırmıyor zaten de. Hani bir örnek 100 milyonlara hitap eden bir şey gibi davranılmasının yanında nice cerahat var ve bu cerahatin nasıl yükseltilebildiği, nasıl var edilebildiği göz önüne getirildiğinde yine saradaki atık depo işçilerinin başına getirilen fecaatte bir ihtimal Türkiye'nin geri kalanına da deneyimlenebilecek ya da en azından çabalanılabilecek bir ortamı gösteriyor ki 6 7 1955'le hiçbir zaman yüzleşmemiş bu ülkede hani ne olur hayalimiz ne olur hayatımız nasıl olur hayatın akışı bunu düşündükçe vahimler afaganlar basıyor belki de bunu görmek için de bir vesile. Umarım e, o Yenan içerisinde Yeni Sarada, Ataşehir civarında işte o fakirliğin Birbirinin kırdırıldığı yerde işte Ali Mendillioğlu'nun söylediklerini de röportajın kalan tılsımını bozmasın diye söylemiyorum ama işte o içerikte o doğruluktan ve beraberliği sağlayabilmek için ancak birbirimizi gerçekten duymaktan nasıl önemli kaçınmamamız gerektiği de karşımıza çıkıyor. Amos'la devam edeceğim. Blast Flex Out. O hemen arkasındaki Geostatic Last chance, Transparent O gelecek. Biz karşı radyodayız. Burası seslemenin. Thank <laughs> you. yeah second yeah ah uh, blessed yes. kind yeah you know what i mean yeah said conduct, yeah right, like for Thank you that, yeah? All uh, bless you. I'll <laughs> be Sırada da devam ediyor. Tabii ki biz başka konuya geçeceğiz. Ee, ama gündemin içerisinde işte Pınar Gültekin cinayesinin e, zanlısı Cemal Metin Avcı'nın önce müebbet sonra 23 yıl hapsi bir gündem oluşturuyor. Kadınların haklı isyanına denk geliyor. Ee, maalesef ki Türkiye'de adalet ve mefhumun pek de geçerli bir şey olmadığı ya da en azından bu ülkede Varsılılar dışında kimseye adaletin sağlanmadığını da bir kere daha gördük. Pınar Gültekin'in babası Türkiye'de adalet yok ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı. Bu dolmabaşçıda kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemezler. Annesi de benim kızımı diri diri yaktılar. Adalet bu değil diye halka seslenmeye çalışır. Edin'in gücünün ettiği kadarıyla ki cinayetin detaylarını zaten anlatmaya gerek yok şiddet pornografisinin tam ortasına denk düşüyor ama haksız tahrik diye bir şey icat edip MEB hapse alınan Cemal Metin Avcı 23 yıl bir süre içerisinde içeride tutulacakmış bu kara kara kara kuru cinayetin üstünü Allah bilir yarın bir gün de hazır ol nasıl olsa unuttular deyip de salı verirler burası çünkü böyle bir acayip bir ülke. Bu kadar hakkaniyetsiz, bu kadar boş beleş işin olduğu, ekranda cin çıkartma seanslarının alkış kıyamet, Survivor'ların bilmem nelerin, güllük gülistanlık memleket şarlamalarının ardısında tabii ki Pınar'lara sıra gelir mi? Gelmiyor. Gide vah ki gidene deyip duruyoruz. İşte dönüp dolaşıp. Neyse devam edelim. Medyaskoptan Cansu Timur ve Sinem Büyük Tanır. Haberlerini ortak imza atıyorlar. Yaklaşık 3 yıldır polis baskınlarına maruz bırakılan Muhammed İs Abdullah'ın Ankara Kızılay'daki dükkanına tabela asılmasına polis müdahale ediyor. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında da gerginlik yaşanıyor. Haddinizi bileceksiniz diyor. Ee, müdahaleye karşı dükkanı kapatıyoruz. Çünkü Türkçe tabela yok. Kızdan gübeğinde ırçılık yapıyorsunuz. Hukus talimatlarınızı uygulayamayacaksınız. Haddinizi bileceksiniz Genel Yeneroğlu'na polis haddini sen bileceksin. O parmağı sallamayacaksın diye cevap verebiliyor. Tartışma sonrası gazetecilerde açıklama bulunuyor. Yeneroğlu polisin ırkçı motivasyonunu baskınlar yapması sizi burada görmek istemiyoruz. Yaklaşım içimde bulunması hukuksuz uygulamalardır der. Muhammed Abdullahi ise Yeni tabelanın gönüllüler tarafından yapıldığını belirtip şimdiye kadar hiç sorun yokken polisler gerginlik, gerginlikler yaşandı. Açmayacaksınız bu tabelayı ve tekrar sökeceksiniz dediler. Bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Benim derimin rengi suç mu diye sorar. Mesnet Karakaya isimli yurttaş da ben sadece çalışmak istiyorum. Benim bunu yapmayı istemem suç mu? Suçsa çocuklarımı alıp gideyim neden böyle oluyor? Bu benim derimin rengimi suç mu diye sorar. Polis Yeneroğlu'nun ayrılmasından sonra resmi belge göstermeden renkler rahatsız edilir deyip tabelayı zorla beyaza boyattırır. Somalili Muhammed İse Abdullah'ın Ankara'da 2019'dan uyanı işlettiği bir restoran vardır. Saab diye. Ee, burada sizi burada istemiyoruz. Sınır dışı edeceğiz. Dükkanı da kapatacağız deyip birkaç kere baskın yapılıyor. Medyaskop'un da görüştüğü Abdullahi 2019 yılı Ağustos ayından beri birkaç kez yapılan baskınlarda haftada müşterilerinin de gözaltına aldığını bildirmiş. Kızılay bölgesinde mülteci görünümü yabancı istemediklerini söylemişler. Dertler birbirinin üstüne bina edilip de güncelleniyor. İşte ırk ayrımcılığı görülmüş yahut da en duyulmuş örneklerini yepyeni eklemeler başkenti göbeğinde suç işleri bakanlığı maaşlı köleleri ile biçimlendiriliyor. Tabi burada duraklamak nedir bilmiyorum bir kinle, iki nefret, üç vekil falan da takmadan tanımadan nobran bir tahil bir Somali göçmeni bugünün o Türkiye'li yurttaşını hizalar çekiliyor. Sınırdan geçilebilir lakin bu ülkeye olunamaz mealiyle çıkagelen şiddet pratikleriyle günbegün gün apayrı bir cerahat var ediliyor hatasız, noktasız, noksansız bir kere daha kötülük sıradanlaştırılmaya çalışılır. Makam belki dinlemeden bir kere daha bir yurttaşın hakkının gasp edilmesi, sırf derisinin renginin ya da Türklük kimliğinin kıyısından teyit geçtiği için belki de ıskaladığı için hedef kılınmaya kafi görülür. Bu hallerle bunca bariz nefretle ve kötülükle bir kere daha kameralar önünde o istemine teşni hallerle bir dert yumağı daha bina edilir. Ki bu insan Müslüman, ehli sünnet Türkiye'ye en çok uyum sağlayan kesimlerden hani nereden geldiğinin hiçbir önemi yok. Memleketin yüzde sekseni Haim Atlus. Memleketin yüzde sekseni bir yerden bir yere göç etmiş insanlar kimliğinden oluşurken bunun bileşeniyle oluşmuşken ki kurucu önderi Selanikli ki bugün işte atıp tutulan işte başamirin geçmişinde bir taraf Gürcistan'a uzanıyor bir taraf bir yerlere uzanıyor falan filan yani her şey bu kadar afakiyken Somali'den sen niye geldin kardeşim deyip de tehdit etmek ya da işte kolluğu üstüne salmak vekil tehdit etmek sonra vekille ilgili açıklama yaparken biz ondan davacı oluyor kameraların önünde zaten her şeyi gösteriliyor 3 kuruş maaşa talim eden e, o kolluk kuvvetinin nasıl derken cengaverçe bir vekile hakaret edebilin ki daha önce HDP'li vekillerin yani aklınıza hayalinize gelmeyecek her türlü hakaret işitmelerinden biliyoruz ki bunda kadınından erkeğine hepsine yaptılar bunu. Neredeyse. Ki becerebildiklerini yerlerde sürüklediler. Becelemeklerine haddini bileceksin deyip höt yaptılar. Yeneroğlu'nu yani şimdilik ucundan gösterdiler. En azından dediler ki işte bizim duruşumuz bu. Sen de eskiden devletliydin. Şimdi artık yemezler. Ve tehdidimize boyun eğeceksin. Niye tehdidimize boyun eğiyor Neden bu ülkede bir türlü meramın özüne varılamıyor Ya da işte o hallerle bu hallerin içerisinde çürüme ile beraber bir yol bir yordan bırakılmazken daha bunu düşünmeye fırsat tanımıyorsunuz. Daha bununla ilgili en ufak bir yolu yordamı mı bilmiyorsunuz. Ondan sonra metafizik uzmanı diye olduğunu iddia eden bir şapşalın ekranlardan abuk subuk kendi kendini işte var ettiği eee Tülüat'ı seyreler memleket ve bu Tülüatla işte kendi kendine eğlenir, barklanır. Bu arada e, Datça'da Anarşis Kurbağalar paylaşır. Datça'nın anarşist Kurbağalar Dünya Mülteci Günü'nde gerçekleştirilmek istenen etkinlik keyfi olarak yasaklanmasına karşı gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasını da polis saldırır. E, gözaltıları olup olmadığını da şu anda takip edemedik. Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren yargı bir kadında canavarca yöntemle öldüren erkeği 23 yıl ceza veriyor. Burada Burası Türkiye siyasi olarak farklı düşünmek seccit uygulamaktan çok daha ağır bir suç. Meramiyle bu bölümü de bitirelim. Hani Somalili, yerli, yabancı, öyle böyle kadın, erkek, LGBT'yi her anlamda her yerde yapayalnızız. İster gayri Müslümanın, ister öteki, ister kadın olun, ister LGBT'yi fark etmiyor kardeşim. Elil devlet hepimiz için bir boy ölçüsü, bir boy ölçüsü. Ee, Üstümüze amade yeni etekler, yasaklar, biçimlendirmeler gerçekleştiriyor. Geostatic Perception Wings Remix ile gelecek. Transparent Audio'dan arkasına Alfa Rhythm. Geçtiğimiz haftada konuk etmiştim. Şimdi kalan parçaları dinliyoruz EP'den. Ritual ile beraber Illusions parçası Focus Recordings'ten sesli Bir tımarhanenin ortasında olsaydık keşke diyeceğimiz onlar, karşılaşmalar ve durumlar var. Yeni Sahra'dan Ankara'nın göbeğini Kızılay Ozan'ın ya da işte Pınar Gültekin cinayet davasında olduğu gibi karşımıza çıka gelen. Bir yandan da bu, bu arada e, Gezi aslında şerf düşen hakim, savcının, düzeltirin. Tokata sürüldüğü haberi var. Yani bir gecede apansızım böyle şeyler de olabiliyor mesela. Hiçbir birimizin hiçbir biçimde ister Türk olun ister Kürt ister Ermeni olun ister Levanten Yahudi o bu şu. Hiçbir hakkımızın olmadığında yüzümüze böyle pal döküldür söylüyorlar. Siz o ekranda işte kuantum fizik teorisini bilmem yaptığı şaklabanlıkları seyrederken Atıp tutan yarışmalara 4 saat kıvranırken ekranlardan bakarken o arada chart chart yapıştırmaya devam ediyorlar hepimize. Bedelleri, diyetleri, yeni formülleri, yeni saptamaları. Sıradan insanların hayat akları onlardan habersiz onlara bildirilmeden kafayı estiği gibi değiştirilir bu ülkede. Dönüşüm diye çıka gelen çoğu şeyin aslında belirgin bir yıkımı yollamanın da kendisi olduğu gözlerden kaçırılır. Yeni Sahra'dan Kızılay'a, daha öncesinde Mardin'den Esenyurt'a. Bu İstanbul'un kenar çeperlerinden Bakır, Kürdistan'ın anı tümünde bir örnek benzeş, daim bir yıkıcılık güncellenir. Gerdin dert kılınmasının önünü açmak için devlet denilen mekanizma, elini korkak alıştırmaz, mobilize ettiği, kışkırttığı kitleleri, kolluk personeli diye ettiği insanlık düşmanlarıyla birleştirip ama öyle ama böyle tüm umutla işkenceye de dahil ederek sistematik bir yıkıcılığı var eder. Ötekisinden kurtuluş, ötekisinden azade bir yere varabilmek, bu topraklara hakim ırkın yegane ülkesi kalanların da çok göze batmayacak kadar azaltıldığı bir çöle dönüştürmek bir asırdır süre gidendir. Bir biçimde yaşam aksiyonu zehirleniyor. Bir şekilde zuhur edenlerle nefret sürekli olarak güncelleniyor. Bir halde bu ahvalde hayatın örselenmesine devam oluyor. Kesitler bir bir keseye dönüşüyor. Ara bağlaçlar, eylemler vesaire anlamlarıyla devlet mekanizmasının elinden çıkagelenlerle hayat zehirleniyor, yasıtılmaz kılınıyor. Dibini göremeyecek kadar ağır bir çürümenin ortasında dert sahibi ediyorlar herkese, hepimizi. Vardığımız sal ve olası 2023 senaryolarının korkunçluğu karşısında hayatı muhafaza edebilecek miyiz? Hep birlikte meselemizdir. Sizin de meseleniz midir acaba diye sormuştuk. Ki daha bu sansür yasasının birinci etabı çıktı görüşmelerden meclis çatısı altında görüşülecek ki artık o raddeden sonra bunun belki çeyreğini söyleyemeyeceğiz anonim kimliklerimizle yazmaya çalıştığımız mecralarda bir TC kimliğimizle girmediğimiz kalacak geriye böyleyken böyle bir senaryolar sesliliği içerisinde yaşam hakkı evrensel hukuk ve gündelik yaşamın pratikleri derdest ediliyor zehir zemberek kullanıyor ve her anıyla çürümeye mahkum kalınıyor. Bunlar da sizin meseleniz değil midir diye soralım ve bu haftayı veda edelim. Alpharhythm, Luciano e, prodüktörlüğünde ikisi beraber Heaven in Me parçası ile veda edeceğiz. Focus Recordings'ten. Burası Sesli Meram. Karşı Radyo'daydık. Sesli Meram.tumblr.com, çizgi Karşı Radyo'nun Spotify ve Soundcloud hesaplarında da Kulaklarınıza ulaşacaktır bu tanımlar. Rahatsızlık verebildiysek ne mutlu bize. Çünkü kaybedeceğimizi zaten yeterince fazlasıyla her anında kaybedecek.